Allahumme alimna ma ve ya Keçen hafta namazın sözlü ve fiili sünnetlerinden Nebi sallallahu ruku'da yaptığı dualar, Nebi sallallahu secdede yaptığı, Nebi sallallahu aynı şekilde iki secde arasında yaptığı dualar yani namaz kılarken Peygamber sallallahu yapmış olduğu dua ve zikirleri zikrettik. Fiillerden bahsettik, sözlerden bahsettik. Bu hafta inşallah namaz bahsi inşallah yavaş yavaş bitiyor. İlk önce vacipler, rukunlar, sünnetler, müstehaplar dedik. Şimdi e, umurun tubahü fissaleh. Namazda yapılması mübah olan şeyler. Arapça mübah ibahe yani uygun demektir. Manası bu. Namazda yapılması uygun olan şeyler. Yani yapılabilir. Yani yerine göre, durumuna göre bazı şeyler vardır ki bunlar mübahtır. Yani bu haftaki konumuz namazdaki mübah şeyler mübah işler namazda öncelikle gene aynı şekilde geçen hafta yaptığımız taksimat gibi mübah olan bazı fiiller vardır nedir ee, ilk önce zikredeceğimiz olay çocuğu taşıma namazda Hani peygamberin böyle bir fiili olduğu için bu mübahtır yani uygundur şimdi peygamber yapmış diye tutup namazda çocuğu sırtımıza çıkarmıyoruz ama veliki çocuk çıktı sırtımıza bunu yapmak mübahtır. çocuk sırtında taşımak peygamber böyle yapmış aleyhissalâtu vesselâm. Ebi Kata'da, Kata'da rivayet ediyor hadisi. Enne Rasûlullah sallalli kana yusalli ve hu hamilu amama bintu Zeynep. Binti Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem namazdayken sırtında kızı Zeynep'i taşıyordu diyor hadiste. Ve idâ secede vada Secde yapacağı zaman Zeynep'i kenara koyuyormuş. Secdesini yapıyormuş Kalktığı zamanda tekrardan Zeyneb'i ne yapıyor? Sırtına koyulmuş, taşıyormuş Namazda böyle fiili şeyler yapmak nedir? Hani Türkiye'de caiz değildir ama İslam'da caizdir ee, İlk şey buydu İkincisi Hacet oranında Yani hacet ihtiyaç oranında Yürüme Namazdayken yürüme meselesi Ben mesela süre meselesini Geçen hafta anlatırken ne dedim? Biz mesela namaza durduk. Bir kardeşin önünde başka bir kardeş sütre. Çünkü saflar birbirinin sütresidir. Bir kardeş diğer kardeşin sütresi. O kardeş namazını kıldı kalktı kenara geçti. Sütre ile arasında 10 metre var. Ne yapacak bu Müslüman? Eğer sütreye yaklaşması mümkünse bir iki adımla ne yapabilir? Bir iki adım atıp sütreye yaklaşabilir. Bu da işlerdendir. Şimdi onun delili geliyor. فَاَنْ اَاِشَتْ Qalet Aişet'e radıyallahu anh dedi ki Peygamberin zevcesi, müminlerin annesi, cana Resulullah fil beyt. Peygamber evde namaz kılıyormuş bir gün. Wal babu Kapı da kapalı. Namaz kıldığı anda "Fece'tu ben geldim." diyor. Fe meshia tuttu bana kapıyı açtı. Namazdayken ha? Namazdayken geldi, kapıyı açtı diyor. Sinara musallahi. Sonra musallahu namaz kıldığı yere geri döndü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Wa wazaftu fil ben de şimdi açmış derken böyle ters ben bunu bir kardeşi anlattım namaz kılıyoruz evde ben imamdır kapı çalındı o sırada çocuk böyle arkası dönmüş 10 adım atıyor gidiyor kapıyı açıyor tekrar giriyor safa giriyor böyle değil kapı kıble hizasındaymış peygamber sasın o sırada yani hani bir iki adımla gidip açmak mümkün çok fazla hareket etti neden böyle bir durumda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyormuş? gidip e, kapıyı açıyormuş. Bu da nedir? Mübahtır. Hacet oranında. Tabi ihtiyaç halinde tekrardan o şey yapmak e, namazda kapıyı açmak, bu gibi hareketlerde bulunmak caizdir, mübahtır. Başka mü, mübah olan şeyler nedir? Mudafe'atul marri amemuhu Namazda önümüzden geçen birini şey yapmak, def etmek. Yani def adam önümüzden geçmeye çalışıyor. Biz ona ne diyordu? Felukatil diyordu değil mi? Geçen haftaki hadiste. Ne yapsın? Müdafaa etsin, savaşsın, geçirmesin. Çünkü niye? O şeytandır. Çocuk da geçse namazlar. Ne geçerse geçsin insan önünden. O şeytandır. Namazı bölmeye çalışın. Bu yüzden Müslüman ne yapacak? Hemen onu müdafaa edecek, tutacak şöyle geçmesin diye uğraşacak yani onunla mücadele edecek. Bu da caizdir. Geçen hafta geçen hadiste belirtildiği gibi. Başka akrep ve Yılanın öldürülmesi namazda. Yani namazda akrep ve yılan gördük mü ne yapabiliriz? Öldürebiliriz. An Ebu Hureyre'ti radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emre bi katlil esvedeyn fi salah. Namazda iki siyahın öldürülmesini emretti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye Ebu Hureyre. El <gülüyor> akrab ve el hayyye. ve yılan. Ee, tabii ki bunlara şimdi başka bir hadis var. Burada bir çelişki var. Şöyle bir yani zahiren göründüğünde çelişki var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor... Akrep şey evde yılan gördüğünüz zaman e, onu öldürmeyin. Üç gün müsaade edin. Çünkü Medine'deki cinler iman ettiler. Müslüman oldular diyor. Onlar üç gün mühület tanıyın. Onlar çıksınlar. Burada İmam Nebebi bu iki hadisi cem etmiş. Arasını toplamış. Yani namazda görülen o haşere işte böcek işte yılandır akreptir. Bu hani bu e, bahsedilen Müslüman cinlerin yılan akrep şeklinde görünme, görünme şekli değil yani. Evet. Hani sen müddet vermişsin bunun haricinde gene çıkmamış evde geziyor. Peygamber Sassan, öldürün o şeytandır diyor hadiste. Evet detaylı bilgi için zaten İmam Nevevi inşallah hem çok uzun tafsilatlı bilgi var. Birkaç çeşit tevil yapılmış bu mesele. Ama sonuç olarak namazdayken biz akrep ve yılan görürsek öldürmek gibi bir mübahlık var. Zaruri değil ama ibahtır, mübahtır yani yapılabilir. Yine aynı şekilde uyuyanın ayağını toplaması, namazda ayağını toplaması için ayağını böyle tutup çekmek, ayağına dokunmak bu da caizdir. Ne demişti Ayşe radıyallahu anhu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ve yusalli namaz kılıyor. Benim ayaklarım diyor kıbledeydi diyor Ayşe radıyallahu Onun namaz kıldığı yerde. Ne yapıyormuş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? zaman ayağına dokunuyormuş. O da ayaklarını toplamış, secdesini yapıyormuş bir sarsam tekrar ayağa kalkıyormuş. Şimdi diyeceksin ki yani ne alaka gece namazına peygamber bizim gibi beş dakikaya namaz kılmadığı için işte üç dört sure, üç dört yüz, beş altı yüz okuduğu için e, her rekan yarım saat, bir saat sürdüğü için yarım saat, bir saatte uyuyordu, tekrar uyandırıyordu, ayaklarını topluyordu. Bakıyordu secdesi bitti, tekrar uzatıyordu ayaklarını, tekrar uykuya devam ediyordu aşağıya adaylar. O yüzden namazın içinde bu gibi fiillerde bulunmak nedir? Mübahtır, caizdir ben, ben bu, bunları niye anlatıyoruz? Mesela bu illa bu şekliyle sabit olması gerekmiyor. Bunların hepsinin şeyi var. Yani bunlar olay bu akıya ile alakalı da buradan kıyas ederekten buradan mesela bazı günümüzdeki örnekler çıkartabiliriz. Ne gibi? Namazda telefon çalıyor. Geçen hafta da söyledik değil mi? Namazda telefon çalıyor. Millete müzik dinleteceğine veya müziksiz bir neşit olsa dahi millete onu dinletip huşusunu bozacağına belki o adam o sırada ağlayacaktı. Sen bir tane böyle e, müziksiz bir neşit koydun, adamın huşusunu bozdun. Hemen cebinden çıkar, telefonunu al, kapat. Veya burnun akıyor. Yani burnun akıyor. Namazda şey olan nedir? Kafadaki bütün meşguliyetleri atmaktır. Öyle değil mi? Neden yemek hazırken namaz tehir etmek caiz? Kafa orada yemekte olmasın diye. Nefis onu ister. Öyle değil mi? Buna benzer birçok hadis var. İllet ney? Kafanın namazda boş olması ki huşuya öyle varsın. Kafa orayla ilgilenirse bu sefer namazda huşu olmaz. istenilen amel gerçekleşmez. Eğer burnum akarken bana eğer kafamı namaz yerine burnumun akması aman şuraya damlayacak diye beni meşgul edeceği yerde cebimden peçetemi çıkartır burnumu siler tekrar cebime koyarım. Ondan sonra huşu bir şekilde namazına ne yapabilirim devam edebilirim. Yine aynı şekilde mübah olan işlerden... ...namazda ayakkabı çıkarmak. Ne alaka? Evimizde namazda biz zaten ayakkabı giymiyoruz. Dağdayız, kırdayız, bayırdayız. Pikniğe gittik, denize gittik. Ayakkabıyla namaz kılıyoruz. Caizdir ayakkabıyla namaz kılmak. Peygamber Sassam böyle yapmış. Hadiste bize Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Ben ama Resulullah Sassam her ashabihi... ...Peygamber Sassam ashabına namaz kıldırıyordu. İzhala ana aleyhi... ...tevedâ'hum'a... ...ayakkabılarını çıkardı, yanına koydu. an soluna koymuş sağına koymuş o arkasındaki sahabe de onun böyle yaptığını görünce ne yapıyorlar çıkartıp ayakkabılarını kenara koyuyorlar sebebi neydi cebrail ayakkabısında necaset olduğunu ortaya koyuyordu bir de burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta var sahabenin Allah Resulüne itaatine bakın yani ne yaparsa aynısını yapıyorlar İbn-i Ömer bu noktada çok daha hassasmış kendisi çölde giderken böyle düz çöle bomboş çöl biraz gidiyor. Şöyle bir yuvarlak dönüyor. Tekrar yoluna devam ediyor. Niye böyle yaptın diyor. Peygamber buradan dönmüştü diyor. Ben de onun sünnetine tabi olmak için buradan döndüm. Bugün işte biz bu sünnettir, şu sünnettir. Ya yapmasak da kaybederiz. Aman el kaldırmasak ne olur. Ama parmağımızı teşebbüte oynatıp tepki, tepki çekeceğimizi aman şöyle yapalım. Bunlar sünnettir yani. Nebi sünnetinin sünnetini iktida edenler o sünnete uyanlar. Peygamber sünnetinin ölmüş sünnetini yaşatanlar yetmiş zayıf da olsa hadis mevcuttur. Manası inşallah sahiptir. Senet olarak zayıf olmasına rağmen 70 şehit ecri alacaktır. Sünneti öldüğü zaman sünnetini ihya edenler, sünnetini hayata geçirenler Peygamber Sallallahu Aleyhi kıyamet gününe yakın 70 şehit ecri kazanacaklar. Allah bizleri onlardan kası. Az önce bahsettiğimiz gibi yine başka bir mesele nedir dedik. Bacağın şey yapılması uzatılmasıydı. Bir de mendille silinmesi. Peygamber esasen gösteriyor sahabe. Hani çok şey gelirse tutup tükürmesin diyor. Kıble cihetine tükürmeyin. Ne yapın? Elbisenin içine. Hani bizde biraz abesi karşına ama peygamber bunu göstermiş. Elbisenin içine eğer bir pislik varsa yere de atamıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Ne yapacaksın diyor. Elbiseni kaldırıp içine pisliği kapatıp içeri koyacaksın. Tabi bu necis olmayan şeyler için geçerli. Necaset bozar biliyorsunuz namaz batıl olur evet de şöyle bir şey mi bak mesela ben imanlığa geçtim namaz kıldırıyorum ben bir yeri yanlış okudum ben mesela Yasin suresine başladım Ammet suresiyle birleştirdim nasıl yaptıysam ayet birbirine benziyordu karıştırdım birleştirdim ama ben farkında değilim okuyorum erkekler ne yapacak orada subhanallah diyecek hadiste de, dediği gibi kadınlar ne yapacak ...el çırpacaklar. Şöyle... ...şu şekilde Peygamber Sassam göstermiş... ...kadınların... ...bağıramayacak yani... ...mesela biz amin diyoruz değil mi namazdayken... ...İmam Fatiha'yı bitirdikten sonra... ...ama kadınlar böyle açıktan amin demezler... ...niye? Haram söz konusu... ...haram bir erkek sesini duyacağı için... ...aynı şekilde kadın da... ...mesela hiçbir erkek imamın yanlışını görmedi... ...arkada cemaatte olan bir kadın gördü... ...o da nasıl uyaracak imamı elini şöyle çırparak imamı uyaracak inşallah. Bunların hepsi mübah işlerdendir. Gene hacet oranında yani zaruret anında ne yapılabilir? Elle ve başla işaret yapılabilir. Yani el ve baş işaret yapmak. Ben çocukken namaz kılıyordum. Tabi o zamanlar tevhid falan bilmiyoruz. Yaşımız var. Kardeşim girmişti içeri şöyle otur dedim hani çocuğa elimle. Ben teşebbütteyim. Oradan nenem oturuyordu. E aptal dedi namazın bozuldu falan. Tabi biz de bir iade ettim o zaman. Bilmiyorum. Halbuki Peygamber Efendimiz buna benzer fiillerde bulunmuş. Yani bunlar sahih kaynaklar var. Şimdi aktarıyorum. Nerede var? Müslim ve bu Davud tahric etmişler hadisi. bir Cabir'den geliyor. Ersen Resulullah sallallahu aleyhi ve o muntalik ile beni mustalik. tuhu. Peygamber Efendimiz beni gönderdi diyor. Anlatıyor işte. Geri dönmüş. tuhu onunla konuştu. Fakale biyediği herkesle bana işte işaret yaptı. Dur hani Normalde biliyorsunuz önceden namazda ne yapılabiliyordu? Konuşulabiliyordu. Sonra ayet inince ne yapıldı? Bu nesk edildi. Rav sahabenin bunlar haberi yok. Cabir bunlardan biri, İbn Mesud da bunlardan biri. İbn Mesud da Habeşistan dönüşü Peygamber'e selam veriyor. Peygamber selam cevap vermeyince acaba Peygamber selam bana küstü mü diyor İbn Mesud'a. Sahaben en alemi düşün. Yani onun dahi Allah'ın şeriatından bilmediği meseleler var. Niye? Çünkü hadis o meselede ulaşmamış. Kendisi uzakta olduğu için. E, İbn-i Mesud radıyallahu anh da acaba peygamber bana küstü mü diyor. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verdikten sonra bu neska dilli artık namazda konuşmak yasaktır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona. Demek ki namazda hani zaruret oranında cabirden gelen hadis gereği müslümde geçiyor. Ne yapabiliriz? Elle ve başla bazı işaretlerde bulunabiliriz. Hadis müslüm ve Ebu Davut'un tahriş ettiği hadis. Gene nedir? Ne <gülüyor> Mesela biz namaz kılarken bir tanesi içeri girdi. Esselamu aleykum dedi bize tutup aleyküm selam diyecek halimiz yok. Ama peygamber salsam bize bir yol göstermiş. O da ne? İşaretle ona karşılık vermektir. Yani selama işaretle karşılık verebilirsiniz. Biri girdi, esselamu aleyküm dedi. Elinle böyle yaptın. Selamın karşılandı. Çünkü bu peygamberin sünnetinde var. Hadis nerede geçiyor? Abu Davud sahih bir senetle çıkarmış hadisi. Abu Davud rivayet ediyor. Bir tane sahabe peygamberin yanına gelip selam verdiğinde peygamber salsam elle ona karşılık veriyor. Aleyhissalatü vesselam gene namazda mübah olan yapılması uygun olan şeylerden bir tanesi de mesela çok garip ben bunu anlatacağım şimdi millet gene şaşıracak secdedeyken kafayı kaldırıp acaba imam hani namazı bitirdi mi imamın başına bir iş mi geldi mi diye bakmak da caizdir bunu yapan gene sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor hadis Abdullah ibni Şaddad'dan geliyor o da babasından rivayet etmiş kal harice aleyne resullahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Hasan bize yanımıza geldi, bize diyor yatsı namazı kıldırdı ve o Hasan ile Hüseyin'i taşıyordu. Hani biliyorsunuz Peygamber Hüseyin'in torunları namazda gelip onunla oynuyordular. Peygamber Hasan namazda iken ben diyor o kadar uzun secde etti ki Mersap sırtında Hasan ile Hüseyin var onlar düşmesin diye secdeden kalkmıyor Peygamber Hasan. Hani o kadar uzun secde olunca ben de diyor şüphe ettim acaba canı mı çıktı bir kafamı kaldırdım baktım diyor yok peygamber hala secdede kafamı tekrar indirdim secde yaptım diyor. Sonra peygamber sarsam tekbir aldı ayağa kalktık diyor namaz bittikten sonra dedim ki ya Resulallah sen işte namazdayken hani çok durunca ben de artık şüphe ettim şey öldün herhalde falan zannettim ben de bu şüpheden dolayı kafamı kaldırdım baktım peygamber sarsam namazını iade et falan demiyor. ...senin namazın bozuldu olmadı demiyor... ...bu da mübah olan şeylerde. ...ama tabi çok uzun secde yaparsa... Şimdi ...komik bir hikaye anlatayım... ...yaşanmış bir hikaye... ...Suriye'de iki tane ilim talebesi camiye girmişler... ...namaz kılacaklar... ...bir tanesi çok çekingen... ...ya diyor ben kıldırmayayım etliyim... ...ya geç işte oğlum kıldır ne olacak Allah'tan korkun ne olur falan... ...tamam diyor ikna ediyor çocuğu geçiriyor... ...çocuk ne Allah'a bak ver diyor namaza başlıyor da... ...arkasında gelen cemaate giriyor... ...gelen cemaate giriyor bir cami cemaat olmuş... Çocuk şöyle millet secdedeyken dönüyor, arkaya bakıyor. Öp, kocaman olmuş. Çocuk bırakıyor, kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Secdede herkes Allah'a ekber, kimse kafayı kaldırıp bakmıyor. Yani imam yok ortadan. Sonra bakıyorlar 15-20 dakika geçmiş, hala secdeden kalkmıyor. Kafaya kaldırıp bakıyorlar ki çocuk kaçmış <gülüyor> utancına. Halbuki böyle bir fiil caizdir. Yani biz namazdayken hani imam çok uzun secde tuttuğu zaman acaba imamın başına bir şey mi geldi hastalandı mı hani bıçaklandı mı öldü mü bir şey oldu mu kafaya kaldırıp bakabiliriz peygamber sen bunu ikrar etmiş evet başka aynı şekilde namazdayken mushafa bakmak yani mushaftan kastımız ne kitap Kur'an-ı Kerim'e bakmak bu da caizdir ama tabi nafilelerde demişler hadis var an Qasim'den geliyor. Ayşe kanet takra fi'l mushaf ve tutsli fi Ramazan. Ramazan ayında Ayşe radıyallahu anh namaz kılarken Muzhaf'a bakarmış namazda. Yani Kur'an açarmış o Kur'an'dan okunmuş. Şimdi hepimizin ezberi bir değil. Biri işte bir cüz bilir, biri iki cüz bilir, biri hafızdır. Ama az bilen adam uzun namaz kılmak istiyor. Mesela gece namazı kılacak bu Müslüman eline mushaf bir tane Kur'an-ı Kerim alarak da ne yapabilir? Namazını kılabilir. O mushafı tekrar secdeye giderken yanında koyduğu bir setin, bir engelin üzerine koyar. Kalkınca tekrar Mustafa alır oradan namaza. Devam eder. Kim yapmış bunu? Ümmetin faküyesi. Sahabenin kadın olarak en alimi ve Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis rivayet eden sahabi olan Ayşe radiyallahu anh yapmış. O yüzden böyle bir fil yapmak caizdir. Yalnız bu nafileye kastır demişler. Çünkü Ayşe radiyallahu anh bunu fazla yapmamış. Yani hiçbir farz namazda ne sahabe ne Ayşe Radyallahu olan hiçbirinden böyle bir fiil sadır olmadığı için evet. sadece nafile olan. Gece namazı nafiledir. İşte öğlen namazdan önceki ilk sünnet, sonraki sünnet, efendime söyleyeyim kuşluk namazı mesela, başka duha namazı, evet. teravih namazı nafiledir. Bunların hepsinde ne yapılabilir? Bunların hepsinde mushafa bakılabilir. Bunlar fiili mübah olan şeylerdir. Bir de akval var yani sözler. Yani söylenmesi mübah olan bazı sözler. Mesela İmam kırat yaparken takıldı kaldı. Yani bir şey okuyordu, şey yapamıyor imam. E, tekrar edemiyor, dönemiyor yani. Kaldığı yerden devam edemiyor. Burada imamın hatırlaması için açıktan. Normalde kelam yasaktı değil mi? Hı. Konuşmak ne yapıyordu? Namazı bozuyordu. Ama burada Subhanallah diye hatırlatma yapması nedir kişinin? Caizdir. Mesela hadis gene delillerle konuşalım. Yani Abdullah İbni Amr Ondan gelmiş hadis. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir namaz kıldırdı. fakara Burada bir ayet okuyor. Felubise aleyhi yani bir yer kapalı kaldı. Devam edemiyor. Orada kaldı. Felemma insarafe sonra ama hatırladı. Aradan bir müddet geçtikten sonra nerede şaşırdığını hatırladı. Namazına devam etti. Dedi ki oradaki sahabe sen bizimle namaz kılmadın mı? Mekkane evet kıldım dedi. Niye hatırlatmadın diyor Peygamber sana. Yani burada ne yapmamız lazım? İmam imamlığa geçti namaz kıldırırken şaşırdı takıldı bizim kaldığı yerden zikretmemiz lazım. Ancak şöyle birkaç noktaya alimler dikkat çekmiş. Mesela birincisi demişler ki mesela imam tereddüt ediyor. Hani okuyor bir daha geriden alıyor tekrar okuyor. Orada hemen cemaatin müdahale etmemesi evladır demişler. Çünkü imamın kendisini düzeltmesi daha güzel bir iştir. Bırakın hani hatırlamaya çalışsın baktık ki uzun bir sukut oldu. Adam tekrar edemiyor. Ruku'ya da gidemiyor. Bekliyor ki arkadan biri hatırlatsın. Burada Müslümanlar ne yapacak? Hemen müdahale edecek. Ben defalarca yaşadım. Mesela hani Müslüman cihat bölgesinde kardeşinin yaşadığı bir vakı anlatayım. Bir tane kardeş imamlığa geçiyor. Yani okuyor, takılıyor. Arkadan düzeltiyorlar. Okuyor, takılıyor, arkadan düzeltiyorlar. Adam namazdayken namazı bırakıyor. Geçilsiz kıldırım o zaman diyor. Yani böyle cahilce işler Böyle olmaz. Bırakalım imam kendi hatırlamaya çalışsın. Onun da sonuçta bir nefsi vardır. Öyle değil mi? Herkes nefis taşır. Biz her türlü şerrin önünü ne yapacağız? Alacağız. Baktık adam cemaatten bekliyor bunu. Hani biri hatırlatsın diye. Tekrar da etmiyor. Ruku'ya da gitmiyor. Burada ne yapabiliriz? Hatırlatabiliriz. Bu hadis nerede geçiyordu? Ebu Davud ve İbni Hibban sahihinde e, Hasan bir senetle rivayet etmişler. Evet gene aynı şekilde mübah olan fiillerden bir tanesi de nafile namazlarda bazı ayetleri tekrar etmektir. Hangi mesela? Ebi Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kara haziyil ayyeh feraddehe hatta asbah sabah olana kadar bu ayeti tekrar etti diyor. Gece namazında durmuş 3-4-5 saat e peygamber sallallahu anh bu ayeti tekrar etmiş. Hangi ayet? İntu adli bhum ibaduk. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır. Ve intaqfir lahum eğer onlara bağışlarsan, ve inna entel azizül hakim. Çünkü sen azizsin, hakimsin diyor. Bu ayeti sabah olana kadar peygamber sasın tekrar etmiş. O yüzden gece namazında, diğer nafile namazlarda ne yapabiliriz? Bir ayet mesela, bizim manası etkileyen bir ayet. Bu ayete ...sabaha kadar devam edebilir. Bu sünnettir. Mübah olan işlerdendir. Namazın içindeyken... Yani Tabi ama... namazın içindeyken... ...bir reketi mesela bir ayetle bitirebilirsiniz. <gülüyor> 45 dakika tekrar edebilirsiniz o ayet. Sadece nafile mi? Sadece nafile de. Yani nafile kıldığın farzı olmayan... ...bir namazı. Gene mesruktan gelen... ...hadis var. Anne temîmed dâri. Kim bu? Sahabe. Sahabe. Rdded her bir ayeti sürekli tekrar etmiş namazında. Emhasib alledin axtaraju, emhasib alledin axtaraju, icterapu seyat, an nijalehum ve amel ustalihat, saban mahiyahu ve mamatuhum. O kötü amelleri yapanlar kendilerini iyi ameller yapanlarla bir tutacağımızı, onların hayatlarının ve ölümlerinin aynı olacağını mı zannettiler ayetini defalarca defalarca ne yapmış namazında tekrar etmiş. Ve Said ibn Ubeyd قال: "Ra'aytu Said ibn Jubeyr." Said ibn Jubeyr kim şehit etti onu? Hacac Bin Zal. Kimin talebesi? İbn Abbas'ın talebesi. O Ramazan'da imamlık yapmış ve şu ayeti tekrar tekrar okumuş: "İz aghlalu fi anakihim boyunlarında şey olduğu zaman. Bu halkalar olduğu zaman ayeti Yasin Suresi'nde Yine aynı şekilde "Ya eyyuhel insanu ma garraka bi ey insan seni işte Kerim olan Rabbine karşından kör kılan nedir? اَلَّذ۪ي خَلَكَكَ وَسَوَّاكَ وَعْفَعَدَلَكَ O Allah ki seni yarattığı sana şekil verdi. İşte bu gibi ayetler yani manası insanı etkileyen, düşündüğünde insanı Allah'a, cennet, ahireti hatırlatan ayetleri tekrar etmek nedir? Caizdir inşallah. Ama dediğimiz gibi bu nerede? Nafilede. Nafilede. Yani farz namazda ne sahabenin ne peygamber sasın böyle bir fiil yaptığı ne olmuştur? Varit olmuştur. Olmuştur. Mübah olmamıştır. Mübah olan başka bir iş nedir? Ağlamak ve inlemektir yani. Ki bu övülen bir şeydir. Yasaklanmamıştır. Hatta Türkiye'de çok garip ağlamayı bile namazı bozan amellerden sayarlar. Ben, ben nenem falan öyle ağladı gitti. Ne oldu dedim. Diye abdestim bozuldu. Ağladım namaz dedi. Babam ölmüştü o zaman. Halbuki ağlamak ne yapmaz? Ee, şeyi bozuldu. Ama tabii ki orada da bir illet var. Allah için ağlamak. Yani cenneti, cehennemi hatırlamaktan dolayı, efendime söyleyeyim işte ölüme dair şeyleri anımsamaktan dolayı. Yoksa mesela dünyalık bir meseleden dolayı yani ağlamak namazı, namazı gene bozar. Doğru yapmış yani. Nedir buna e, şey yapan ayetler? Mesela ayetler var buna delalet eden. Allah övüyor. Diyor ki اِذَا تُطْلَ aleyhim اَيَاتُ rahman. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman خَرُّ ceden وَبُقِيَّا onlar ağlayarak secdeye kapanırlar diyor. Gözyaşlarıyla bu secde ayetidir. Dersten sonra secde yapın. Bu ayette Allah azze ve celle o müminlerin Rahman ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeler yaptığını bize bildirmekte. Gene başka bir ayette o yukharr ve yukharrun li'afqani yebkuna. Onlar ne yaparlar? Boyunları üzerine secdeye kapanırlar. Ne yaparak? Ağlayarak. Ve <gülüyor> yaziduhum bu ağlama da onların neyine arttırır? Huşularını Allah'a karşı takvalarına arttırır. Gene hadisle de delili var bunun. Ee, diyor ki "Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve peygamber sallam namaz kılarken ben geldim. Ve sadrihi uzeyf. Uzeyz ki uzeyz Ben diyor onun yanına gittiğinde göğsünde bir hırıltı duydum. Tıpkı diyor kazan var ya kaynayan kazan. Sıcak suyun kaynadığı kazan." Peygamber Saddam'ın göğsünün böyle hırıldadığını, böyle kaynadığını gördüm. Allah bize de öyle haller nasip etsin, öyle hallerle rızıklandırsın. Gerçekten kalbi yumuşatan şeyler. Allah bizim her gecemizi böyle ıslah etsin. Ve Ali kal, Ali radıyallahu anh dedi ki, ''Mâ kâne fînâ fâris yavm bedr <gülüyor> gâyril miktar.'' Miktar dışında bizim Bedir günü, Bedir savaşı günü başka aklımız yoktu diyor hadiste. Ve lakat ra'ayna illa illa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkes uyuyordu diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yusalli. Peygamber sallallahu ağacın altında namaz kılıyordu. Yarın savaş olacak ve ki hatta asbih. Asbah sabah olana kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz yaşı döktü o ağacın altında. Bedir savaşına çıkacağı gün. O yüzden mesela senelerdir işte Müslümanlar işte neden Müslümanlar hep başarısız Müslümanlar niye hiç semere alamıyor bu kadar çalışma var sorunun temelinde yatan asıl mesele insanların Allah'a karşı isyanlarıdır mesela birkaç güncel meseleye değineceğim birincisi mesela bugün işte İsrail'in Filistin'in konvoyuna yaptığı gemilerine yaptığı saldırı herkes bunu konuşuyor ama bakın bu insanlar o işte şeylere giden o mitinglere giden kadınlar peçesiyle işte yok Bonbon kafalar, renkli renkli eşarplarla gidenler. Bunlar bir kere Allah'a gazaplandırıyorlar. Nasıl razı edecekler? Allah böyle bir amel talep etmemiş ki. Diyor ki kadının Allah'a en yakın olduğu yer odasının tam ortasıdır. Niye odasının ortasıdır? Çünkü odanın tam ortası dışarıya en uzak olan noktadır. Yani kenarı, kıyısı, köşesi değil ha. Odasının tam ortası Allah'a en yakın olduğu noktadır. Allah bunlardan ne istiyor? İffetlerini koruyarak evlerinde oturmalarını kocalarına itaat edip Allah'a kulluk etmelerini istiyor. Vatandaşlar bir de kameralara çıkıyorlar, mikrofonlara konuşuyorlar. Yok şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. İşte kahrolsun İsrail, suratlar açık zaten. Orada da sünnete başka bir muhalefet. Yani orada benim kardeşim gitti, adam diyor ki işte orada güzel güzel kızlar gördük. Arkadaşım dedi lan şunlara gidelim yazılalım. Yalan değil yani ikisi de Filistin mitingine gitmiş. Yani şey oradaki mazlumları akıllarınca koruyorlar. Bunların hepsi böyle çalışmaların, böyle uğraşların hepsi geri dönecek bize. Niye? Allah'ın gazabı var orada. Allah iki yere buuz eder. Neresi orası? Çarşılar ve hamamlar diyor peygamber sasa. Niye? Çünkü haramın en bol olduğu yer. Öyle değil mi? Çarşılar haramın pisliğinde olur. Niye kadın erkek birbirine karışır çarşıda Haram bol olur, zina bol olur orada. Niye peygamber sasa diyor ki Gözün zinası vardır diyor. Öyle değil mi? Zekerin zinası vardır. Allah hepsinin yazmıştır miktarını. Kaderde yazdı, hepsine hürmuhfuz mahfuzda var ve insan oluna bu zinanın payı isabet edecektir. Sen oralarda gezersen sonuçta harama düşeceksin. İnnel halal beyyinun ve innel haram beyyinun. Halaller belli, haramlar belli. Ve bir müştebihat. Arada kapalı olan meseleler var. Yani müteşabih olan meseleler var. Ne diyorum istersen Itteka, kim bunlardan sakınırsa ne yapar Dinin istabra'a ve dinini ırzını ve dinini bak dikkat et iki şey din ve ırz namusunu iki şeyi eğer bunlara dikkat ederse beri kılar diyor peygamber Sasan. bu aradaki müste, müteşabih olan kapalı olan meselelerden sakınırsa vatandaşlar gidiyorlar oraya kadın erkek karışıyorlar Ondan sonra efendim efendim elini almış Türk bayrağı, elini almış Filistin bayrağı. Sanki Filistin bayrağı şey, şeriat bayrağı. Like Filistin Cumhuriyeti'nin bayrağıdır yani. Allah gazaplandırarak, Allah gazaplandırılarak Allah razı edilmez yani. O yüzden Peygamber Efendimiz Bedir gecesi ne yaptı? Savaşa çıkmadan önce ...ağlaya ağlaya... hıçkıra hıçkıra Allah'a namaz kıldı. Çünkü savaşlar sadece takvayla kazanılır. Her savaş böyledir. Kıtal olsun. Söz savaşı olsun. Senin karşı tarafı ikna kabiliyetin bile Allah'tan korkmanla alakalı bir şeydir. Yani. Allah niye peygamberlere bunu vermiştir? Çünkü insanların en takvalıları peygamberlerdir. Öyle değil midir? O yüzden bizim ilk yapmamız gereken hayatımızdaki haramları ve şirkleri temizledikten sonra bazı şeyleri yapmaya kalkışmaktır. Yoksa Allah her Adam marş yapıyor aklınca, işte milleti cihada teşvik eden, milleti işte Allah yolunda uğraşmaya teşvik eden, marşın arkasında gitar var, flüt var, bilmem zat var, züt var. Peygamber hepsini yasaklamış. İmam Ahmet diyor ki, gördüğüm her çalgı aletini kırdım diyor. Her çalgı aletini kırmış gücü yetiyorsa. Böyle bir şey yani. Adam Allah razı etmeye çalışıyor. Neyle? Haramla. Allah böyle, böyle ahmakça hareketlerden bizi muhafaza eylesin. ya. Evet. Başka bir şey namazla Allah'a hamd etmek. Bunun da delili herkesin bildiği maruf bir kıssa var. Nedir o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı zaman kimi diyor imam yapın? Bekr'i imam yapın diyor. Ebubekir radıyallahu anhu imamlığa geçmiş. Namaz kıldırıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyileşiyor. Namaz için odasından mescide çıkıyor. Peygamberin salonsundan çıktığını gören Ebubekir Bekir radiallahu anhu şöyle yapıyor, geri çıkıyor. Peygamber satsam ona eliyle kalmasını işaret ediyor. Ebubekir Bekir ağlamaya başlıyor burada. bu da ağlamanın başka bir delildir. Yani Allah'ın Peygamberine imamlık yapmanın kendisine nasip olduğu tek adam ya. Yani. Hani yok şeyler diyor ya, halifelik Ali'nin hakkıydı da Abu Bekire verdiler şöyle yaptı, yani zındık kafirler. Bu hadisleri görmezden geliyorlar. Halbuki Ebu Bekir Allah'ın Allah peygamberine imamlık yapan bir sahabe. Yani. Peygamber satarsan ona kal diyor. Elini işaret edince bu sefer Ebu Bekir anh, tekrar namaz kıldırdığı yere çıkıyor ve ağlamaya başlıyor. Bu sırada Allah'a hamd etmeye başlıyor. Çünkü büyük bir nimet ya. Hamd nedir? Övgüdür. Övgü Allah'adır. Allah böyle bir şey nasip ettiği için Ebu Bekir'e Ebu Bekir anh, ağlamaya başlıyor hüngür hüngür. Ve burada Allah'am dedi bu da şunu gösteriyor. Namazdayken Allah'a hamd etmek, Allah'a bazı noktalarda tesbih etmek caizdir. Eğer zaten olmasaydı peygamber orada müdahale ederdi iade edin derdi namazınıza. Başka bir örnek vermiştik değil mi? Peygamber Kur'an'la konuşuyordu alet senatiyorsan. <gülüyor> Elessallahu biahkemul hakimin cin suresin son ayeti. Allah hakimler hakimi değil midir? Ayeti okunduğunda ne diye cevap veriyordu peygamber evet. bela tabii ki Allah buna kadirdir öyle değil mi namazda bazı zikirlerin demek ki yapılması neymiş caizmiş mübah işlerdenmiş başka bir şey şimdi bu mübah olan şeylerdi biz mübah olan şeyleri sadık yapılması bir de menhi olan yapılması namazda ne yedilmiş bazı fiiller var bir tanesi namazda elleri böğrümüze koymak yani elleri bağlarken böyle koyma. Ama şunu söyleyeyim. Ben böğrünün olduğunu bulamadım. Yani o kadar kitap karıştırdım. Hani böğrün neresi insanlara da soruyorum. Ben bilmiyorum. Yani böğrü bulursanız oraya elinizi koymanız yasaklanmış. Bundan nehyetmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve Ebu Hureyre'nin hadisi var. Şuralar diyorlar da vallahu alem. Bilmiyorum. Yani böğrü bulursanız inşallah oraya koymak. daha <gülüyor> He, yani bilmiyorum alem artık buralar olabilir ama eli böyle koymak nehyedilmiş bir iş Ebu Hureyre'den gelen hadisten dolayı Peygamber Sallam bundan nehyetti diyor Bukhara ve Müslim hadiste ittifak etmişler yine aynı şekilde namazdayken bakışları göğe kaldırmak yani bakışları yukarı gökyüzüne kaldırmak Peygamber da nerede geçiyor hadis yine Müslim ve Nesani rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamber Sallam bu fiilden de bizi ne yapmış nehyetmiş Yine başka bir nehi olan mesele e, Namazdayken bizi meşgul edecek bir şeylere bakmak Mesela yanımızdan çocuk geçiyor Çocuk oynuyor orada Namazdayken gözümüzü çocuğa çevirmek Veya başka bizi meşgul edecek şeyler Mesela bugün günümüzde Biraz daha hani günümüze uyarlarsak Şöyle bir nokta var Seccade yapıyorlar akıllarınca 50 tane suret var Adamın kafasını bulandıracak 50 tane suret olmuş e, O suretlere bakıp kafam meşgul oluyor Bunların hiçbirisi nedir? caiz değildir. Hepsinden peygamber sallallahu aleyhi nehyetmiştir. Aynı şekilde namazda esnemek. Namazda iken esnemek meselesi niye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettefe'ubu mineşşeytan diyor. Esnemek şeytandandır diyor. O yüzden ve sizden birinin esnemesi geldiği zaman ne yapsın? Aleyküm selam. Ne yapsın? Elini ağzına götürsün. Ağzını kapatsın. Çünkü ne olur? Ne olur? şeytan içine girer diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da nedir? E, namazda yapılması nehi edilmiş? Bir de başka bir mesele özellikle günümüz toplumunda sofilerin düştüğü başka bir hata namazdayken gözleri kapatmak. Namazdayken gözleri yummak. Bu caiz midir değil midir? İhtilaflar. Bazıları demiş ki yani eğer bu işte Allah'a yakınlık kastı ise adam mesela gözü kapalıdır, kördür, görmüyordur vs. bu nedenlerden kapanabilir. Özürsüz bir şekilde namazdayken gözü işte Allah'a yakın olacağım, daha takvalı olacağım diye biri kapatırsa bu bidattır demiş alemde. Neden? Peygamberin yapmadığı bir şey yapar. Hani bir tane Sofi namaz kılarken boynunu eğiyor, gözlerini kapatıyor. Ömer namazdayken ona bir tane tokat çakıyor ya. Takva şekilde değildir kalptedir diyor. Bugünkü tasavvufçuların yaptığı gibi ne yapıyorlar? Boynlarını büküp işte iki büklüm oluyorlar. Vatandaşın bir tanesi de ruku yapıyor. Eller böyle şeye kadar. Neredeyse bacaklarını tutacak. Bunlar takva değil. Yani takva burada olmaz. Peygamberin gösterdiği şekilde namaz kılmaktadır. Takva ve kalptedir. Bunun hakkında en güzel söz İbnül Kayyum Rahimullah bu mesele hakkında yorumda bulunmuş. O da demiş ki وَلَمْ يَكُمْ min هَدِيهِ Peygamber Efendimizin yolundan, hidayetinden değildir demiş namazda gözleri kapatmak. Bunların hepsi ne işaret ediyor? Namazdayken gözleri kapatmanın caiz olmadığını. Namazda nehyetilen meselelerden bir tanesi de neydi? Rükûde ve secdede ne nehyedilmemiz. Yani kıraatten kasıt Kur'an okumaktan. Levvlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber selam ve inni nuhitu an al sajidan namazda iken ruku ve secde halindeyken kıraat etmekten kuran okumaktan nehyedildim Diyor bir selam. Söyle bir soru geliyor. Mesela Kur'an'da olan bazı dualar var. Evet. Mesela Rabbena atina dünya hasene fi'l-ahireti hasene ve qina azabennar. Bu nedir? Kur'an'da var olan bir duadır aslında. Öyle değil mi? Peki madem rükuda ve secdede Kur'an okumaktan nehyedirdik bu duaları okuyabilir miyiz? Kıraat etmemek niyetiyle sadece dua niyetiyle inşallah caizdir. Niye? Çünkü yani kastımız Kur'an okumak değil. Sadece bu duayı yapmak ama aynı lafızı peygamber kullanmış mesela. Aynı lafızı salih insanlar kullanmış. Allah mesela bizden önceki salihlerin dualarını haber vermiyor mu? Rabbena amenne fegfirlene zunubene. Rabbimiz biz iman ettik günahlarımızı bağışlar. Bunlar kimin duaları? Geçmiş salih insanların duaları öyle değil mi? Bunlar kabul olduğu için Allah bize naklediyor. Bir de bu ayette benim dikkat çekmek mesele geldiği için söylüyorum. Dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Orası da şurası. Ameller duada tevessül edilebilir. Bak ne diyorlar? Rabbena amenna. İman ettik. İman bir ameldir öyle değil mi? Bak ilk önce yaptıkları ameli ortaya koyuyorlar. Fegfillene zunubene. Bizim günahımızı bağışla diyorlar öyleyse amellerle Allah'a yani yaptığımız salih amellerle Allah'a tevessül etmek yani Allah'tan o ameller vesilesiyle bir şeyler talep etmek caizdir. Bu ayette bunun delilidir. <gülüyor> He? Bir hadis var ya mağaraya, üç kişi. He, mağaraya üç kişi zaten o da sünnetten delilidir. Başka bir nehi edilen mesele bu secdede iken köpek gibi yayılmak. Şu zira dediğimiz yer var ya şu kollar bunları namazdayken iken yere koymak tamamen bitiştirmek bundan peygamber sarsan nehyetmiştir köpek gibi ellerinizi yaymayın diyor peygamber sarsan şimdi Türkiye'deki hanifilerde şöyle bir problem var diyorlar ki kadınlar namaz kılarken yok kapatacakmış falan filan ellerini yere koyuyorlar halbuki peygamber köpek gibi elinizi yere yaymayın diyor kadın da olsa kadın ve erkeğin namaz kılma şekli birdir ellerini kaldırırlar şu aynı şekilde eğer cemaatli değilsek tek isek Peygamber sallallahu aleyhi ve hakkında sahabe diyor ki o secdetini biz şu koltuk altındaki beyazlıkları görürdük. Bu şekilde secdet etmemiz lazım. Öbür türlü ellerini kadınların yere koyarak yaptıkları namazlar caiz değil şey olan mekruh olan işleri işliyorlar. Dirsek yani. Zira burasıdır. Şu elden dirseğe kadar olan yerin adı zira. Burası zaten 1 zira, 2 zira ölçü birimidir. Burası kadardır. Bunları şu şekilde yere koymak... ...işte bunlar peygamber sayesinde nehiyettiği ...fiillerdendir. Yani bunlar... ...kerif görülmüş namazda yapılması. Gene mesela... ...menhi olan, nehyedilen olaylardan bir tanesi de... ...namazdayken... ...secde, mesela adam hasta... eğilemiyor, secdeye gidemiyor... ...yüksek bir şey koyup ona secde etmesi. Mesela önüne sandalye koyuyor... sandalyeye alnını koyuyor. Böyle bir fiil de... ...caiz değildir. Peygamber sayesinde... ...böyle yapan bir sahabeyi uyarıyor... ...o sahabeye ne yapmasını söylüyor başıyla ima etmesini söylüyor bak peygamber sahasem söylüyor Ruku edeceğin zaman diyor hafif yap secde edeceğin zaman daha fazla yap bu da başka bir problem mesela oturarak namaz kılan adamlar belden bükerler böyle yani bunun sünnette bir uygulaması yok ...bu vatandaşların kendi bey ...kübralarından ortaya çıkardıkları bir şey... ...Peygamber Salasan bize namazı... ...nasıl öğretmiş hastanın namazını... ...baş ile ima edecek... ...rukudayken hafif bükecek... ...secdedeyken tam bükecek... ...işte oturan kişinin... ...hasta olan kişinin namazından ne şekildedir... ...bu şekildedir... ...evet başka... ...bunlar neydi... Namazın ...namazda ne edilen meselelerdi... ...ama bunların yapılması dediğimiz gibi... ...sadece noksanlık oluyor... ...namazı batıl kılmıyor... Bir de namazı batıl kılan şeyler var. Yani namazda bu şey yapıldığı zaman ne oluyor? Namaz batıl oluyor. Tekrardan yerine getirilmesi gerekiyor. Nedir? Namazda mesela abdesti bozacak şeyler hissetmek. Nedir? Hani hadiste var ya koku ve ses. İşte insan çünkü şeytan gelir. Bir hadis var. Müslim'de geçiyor. Şeytan insan o namazdayken gelir. Hep vesvese verir. İşte yerlendin. Abdestini bozdun. İşte bak bir şey mi var acaba. Bu hissi verir insana. Bu şeytandandır. Peygamber size koku ve ses duymuyorsanız devam edin namazınızı bozmayın diyor. Başka bir şey. Namazın erkanı olan, rukne olan şeylerden herhangi bir tanesini terk etmek. Biz namazın rukunlarını saymıştık. Öyle değil mi? İçinde ne var? Kıyam var. Fatiha'yı okumak var. Secde var. Ruku var. Öyle değil mi? Başlangıç tekbiri vesaire. Bunların her biri neydi? Rukundu. Mesela son teşehir. Bunlar işte bu rukunlardan herhangi bir tanesini terke halinde namaz ne olur? Batıl olur. Başka bir şekli bir şey yiyip içmek ama kasten. Mesela dişin <gülüyor> arasında bir şey kalmıştır. Yemek yemişindir namazdan önce. Onu ağzında çiğnedin, bu, bu bahsettiğimiz değil. Bunun haricinde namazdayken kasıtlı olarak bir şey yem, yiyip içmek. İbnül Muzri bu meselede ilim ehlinin icmasını nakletmiştir. Bu farz namaz için böyledir. Nafile namaz içinde cumhur da bu görüşe gitmiş. Nafile namazlarda kasten bir şey yenir veya içilirse o da namazı bozar demişler. Yine aynı şekilde el kelamu amden ne gayri maslahat olmadan maslahatsız zaruretsiz bir şekilde namazdayken konuşmak bu da nedir ee, namazı bozar. Diyor ki Zeyd İbni Arkam'dan gelen hadiste kal biz namazdayken önceden konuşurduk diyor. Yukelim o rjul minna sahibahu ve hu ila cem bihi salah. Bizden biri arkadaşı, yanında olan arkadaşıyla namazdayken konuşurdu. Hatta nezleat her dil ayet. Bu ayet ne zamanki nazil oldu? Vakumüllillahi kanetin ayeti. ve umir nabi sukut biz susmakla emrolunduk. Bu dakikadan sonra kelam ne oldu? Nehiyedilme. Evet. Başka namazı bozan başka bir mesele gülmek. Namazdayken. Gülmek ilim ehlinin icması olan başka bir mesele. Hatta Ebu Hanife... Pardon. O abdestsiz namaz kılmak meselesiydi. Ee, bu meselede ilim ehlinin icması var. Gülmek namazı bozar. Yalnız işte ufak hani şeyler var ya. Bunlar değil. ile gülmek. Yani ses duyulacak bir şekilde gülmek. Bunun ölçüsü bu. Yani dahik ile gülmek adam artık koptu. Artık iyice, hani insan falan yapar. Sıkar kendini. Bunlar vacih görüşe göre namazı bozmaz. Tabii Türkiye'deki hanifler yanındaki duyarsa bozar falan diyorlar. Öyle değil. Ee, açıktan, açık bir şekilde gülersen bu namaz ne yapar? Namazı bozar. İlim ehlin icması var bu meselede. Birçok hadis var. i̇bn Bir şey bin Musa'nın de bu meseleyle alakalı, gülmekle alakalı birçok hadisi nakletmiş. Son mesele. Dersi bitireceğim şimdi inşallah. Farzlarda kunut yapma. Nedir kunut? Elleri namazın içinde açıp dua etmek. Bunun hükmünde nedir? alimler bu meselede 4 görüşe gitmişler. Ama bakın dikkat edin. Vitirdeki duayı kastetmiyorum. Farz namazlarda. Farz olan namazlarda kunut yapmak meselesi ilim ehli ihtilaf etmiş dört görüşe gitmiş. Birinciler demişler ki lahu ennehu sünnetun muakkedetun ratibetul. Bu müekket bir sünnettir demişler. İstihabül müdaveme alihine buna devam etmekte de müstehaptır güzel bir iştir demişler. Kim demiş bunu? İmam Malik ve İmam Şafii demişler. Bera İbn Azib hadisini delil almışlar. En resulallahu aleyhi kene yaknutu fi's subhi ve'l maghrib. Peygamber sallallahu aleyhi sabah ve akşam şey yapardı? Kunut yapardı diyor farzlarda. Hadis Enes, Enes'ten gelen hadisi şey yapmışlar, delil edinmişler gene. Bu hadiste de peygamber sallallahu aleyhi kunut yaptığını bize bildir bildiriyor. Bu birinci görüştü. Bir de ikinci görüş var. Kimin görüşü? Ebu Hanife'nin görüşü. O da diyor ki bu diyor bidattır diyor. Yani baya bir sert konuşmuş. Bu mensuh bir bidattır demiş. Yani ferz namazlarda kunut yapmak nesh edilmiştir. Bunu yapmak bidattır demiş. Yalnız bu noktada hata etmiş. Allah kendisine rahmet etsin. Çünkü Peygamber salasının sabah namazında 40 gün boyunca ne yaptığı, kunut yaptığı sabittir. Şimdi bu ikinci görüştü. Üçüncü görüşte de şöyle söylüyor... O da diyor ki... Sadece lazım olduğu zaman... Yani nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niye sabah namazında kunut yapmıştı? Yetmiş tane alim olan sahabeyi tebliğ yapsınlar diye bir kavme göndermişti. O kavim de yoldayken ne yaptılar? Şehit ettiler o yetmiş tane alim sahabeyi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kırk gün ne yaptı? O kavme lanet etti kunut duasıyla. Allah'ın isimlerini vererek... Allah'ın falan kan ve lanet et. Allah'ın falan kan ve lanet et. Allah'ın falan kan ve lanet et. Ve bu şekilde peygamber salsam dua etti. O yüzden sabah namazının farzında ne yapmak sünnetti? Kunut yapmak sünnetti. Ama ne zamanlarda? Sessizce. Ne zamanlarda? o özel durumda. İşte bu yüzden üçüncü grup demişler ki sadece ihtiyaç anında. Sadece ihtiyaç anında ne yapmak? kunut yapmak caizdir demiş. Dördüncü görüş ise demişler ki yapmak caizdir, terk etmek de caizdir. İsteyen yapar, isteyen terk eder. Sahi olan görüşte budur. İbnül Kayyum da bu görüşü tercih etmiş ve şöyle demiş ''Ve ehlül hadis vel mutavassitun hadis ehli ve orta yolu tutanlar, ha ula, bunlarla bundan arasında olanlar, onlar da mutlak olarak bundan men edenler, iki, üç grup saydık ya ''Ve beyne men istahabbehu inden nevazile ve gayrihe'' grupları sayıyor ve on asadul bil hadis min taifetayn fe innahum yaqnutun haythu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi kunut yaptığı gibi ne yaparlar bunlar da kunut yaparlar demiş İbnü'l Kayyum yapan ecrini alır yapmayan da sünnete uyar yapan da yapmayan da herkes de sünnete mütabıktır demiş Hadi olabilir. He? Vacib olan görüş budur. Yani isteyen yapabilir isteyen yapmaz. Bu ne zaman dediğimiz gibi her farzda İstediği zaman Müslüman ne yapar? Yapabilir. Ama hani bu ahiyanen yaptığı bir şey. Onu da bilsin Müslümanlar. Hani biz bu görüş raci derken adamın canı sıkıldıkça konut yapmasın yani. Ara sıra Allah dua ihtiyacı olduğu zaman, hüznü kederi olduğu zaman, Allah'tan yardım talep edeceği zaman ne yapsın? Namazın içinde konuk yapsın bu Müslüman. Evet. Bir de şöyle bir ihtilaf düşmüş. Rukudan önce mi sonra mı? Yani konuda tam dua yapacağız, elimizi açacağız. Da. Rukudan önce mi sonra mı? Racih görüş önce yapmasıdır. Çünkü peygamberden gelen hadisler bu şekildedir. İmam Nalik buna muhalefet ediyor. O da kendine göre bir delil getiriyor. Ama diğer deliller zayıf. Hadis senedi olarak zayıf olduğu için ne demiştik usul olarak? sayı zayıfın önüne takdim edilir. O yüzden sahih görüş nedir? Rukudan kalktıktan sonra ellerimizi açıp dua yapmamızdır. Yani secdeden önce duayı Türkçe değil, Arapça olarak geçirecek Arapça, Arapça Türkçe olmaz. İçinden. Yok. Kur'an'da tek bir dil vardır, o da Arapça. Duanı da Arapça yapabileceksin. Onun haricindeki bir dil namazı batıl kılar. Rukudan kalktıktan sonra ellerimizi açıp dua ediyoruz. Bununla alakalı bitiriyorum. Birkaç mesela kunutla alakalı. Bir nedir? Dua sırasında imamın sesini yükseltmesidir. Kim yapmış bunu? İbni Abbas ve Ebu Kunut yapmışlar ve sesli dualarını sesli yapmışlar. Bütün cemaat duymuş. Gene aynı şekilde insanlara imamlık yapan adam, e, kişi de Ömer radıyallahu anh da bunu yapmış. Ve İbn la fihi hani bunu yapmanın caiz olduğunda biz hiçbir ihtilaf bilmiyoruz demişler. Gene aynı şekilde bir mesele daha var. kunut sırasında eller kaldırılır mı? Evet alimlerin cumhuru ne demişler? Ebu Hanife, İmam Ahmet, İshak İbni Raheve, İmam Şafii hepsi hadisi delil edinerekten namazdayken, kulutta, kulut yaparken elleri açmanın caiz olduğunu söylemişler. İnşallah haftaya nafile namaz çeşitleri, kısımları bunlarla alakalı dersiniz olacak. Rabbim okuduklarımızı anlamayı anladıklarımızla amel etmeyi bize nasip etsin. Evet. Amelinde ihlaslı olanlardan kılsın bizi. Bu ahire davana elhamdülillahi rabbil alamin. illa bir şey